106. sure. Kureş suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kureşe kolaylaştırıldı. Evet. Kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini arsıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk esinler.